Bu 5 Ağustos pazartesi günü e, sizlerle e, canlı yayında telefon bağlantısı üzerinden Sayın Avukat Fikret İlkiz'le bir söyleşi yapacağız. E, konusu da, e, kon, bugünkü konumuz da e, tutukluluk, gözaltı ve benzeri e, hukuki aşamalar olacak. E, sevgili program ortağı Murat Loster'da... Buradayım, günaydın. Günaydın diyoruz tekrar. Ee, bağlantı sağladık mı? Fikret Bey. Günaydın Avniya Hanım. Çok teşekkür ederiz. Ee, bize vakit ayırdığınız için. Günaydın hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ee, Fikret Bey daha evvel de konuşmuştuk. Programımızın adı zaten bilgi çağının hukuku ve bilgi çağında evet. e, herkesin hukukçu olsun olmasın herkesin e, hele şu dönemde. Bazı kavramlar hakkında bilgi sahibi olması lazım. Sizin yılların birikimi ve güncel deneyimlerinizle bizi ve Açık Radyo dinleyicilerini bu konuda aydınlatmanızı rica edeceğiz bugün. Tamam, ve efendim, tutuk, evet, <gülüyor> tutukluluk ve gözaltı kavramlarıyla başlayalım hemen diyoruz. Ne dersiniz? Yani e, kavram olarak baktığınız zaman ya da herkesin günlük konuşmalarında kullandığı, hatta sürekli kullandığı kelimelerdir bunlar. E, yargıyla ya da mahkemelerle ilgili olmak üzere haberlerde de çok sık okunur, gözaltına alındı ya da hakkında tutuklama kararı verildi, tutuklama kararı kaldırıldı, tahir gibi kavramlar. Ama aslında çok basit indirgemek gerekirse, örneğin herhangi bir kişinin Suç işlerken e, suç işlediği sırada bir kişiye tanık olunması ya da bu güçlerinin suç işlerken birisini yakalaması kısacası suçüstü yakalama hali veya herhangi bir şikayet ihbar nedeni ile kişinin yakalanması veya kimliğini tespit edememe durumu ile karşılaşıldığı takdirde kişinin yakalanması veya hakkında herhangi bir yakalama emri bulunan kişinin yakalanması böyle baktığınız zaman bu kolluk güçleri tarafından uygulanan yakalama işlemidir. Hı hı. O üçüncü pardon bir kişi evet buyurun. pardon üçüncü bir kavram mı getiriyoruz? Yo, yo hayır zaten yakalama vardır. Bakın gözaltını anlatabilmek için ne olduğunun anlaşılması için yakalama kavramının bilinmesi gerekir çünkü yakalama sonuçta kişinin özgürlüğünden yoksun bırakıldığı tutulduğu andır. Evet. Suç işlerken bir kişiyi yakalarsanız o zaman derhal suç işlediğini Cumhuriyet Savcısına bildirirsiniz. Savcı ya yakalanan kişinin getirilmesini ister ya da der ki bu anlamda soruşturma için gözaltı işlemi uygulayın ve gözaltı süresi başlar. Hı hı. Yani kişi önce yakalanır savcıya en kısa sürede hemen bilgi verilir. Bilgi verildikten sonra savcı soruşturma için gözaltı işlemini başlatabilir. Hı hı. İşte gözaltı süresi Türkiye'de hakim veya mahkemeye çıkarılması için zorunlu süre hariç olmak üzere bakın yakalama anından itibaren 24 saati geçemez. Hı hı. İşte yakaladığınız kişinin herhangi bir şekilde mahkeme önüne, hakim önüne götürmesi süresi içinde savcı soruşturma başlatırsa bunun adı gözaltıdır. Yani kişi gözaltına alınmış sayılır. Ve mahkemeye de o anlamda çıkarıldığı andan itibaren gözaltı süresi 24 saat içerisinde kişi kendisini mahkeme önünde bulmalıdır. Fikret Gözaltı aslında ne zaman Başlar diye de sorarsanız yani Asıl o kavram anlamındaki Tanım nedir diye soracak olursanız Herhangi bir savcı Gözaltına bir kişiyi Alacaksa eğer O kişi hakkında mutlaka Suç işlediğini düşündürecek Somut ya da Suç işlediğini düşündürebilecek Emallerin varlığına Bağlıdır o halde gözaltı Bir kişinin Suç işlediğini düşünüyorsanız gözaltına alma işlemi gerçekleştirilir ve 24 saat içerisinde de yargıç önüne çıkarılır. Gözaltı işlemi aslında budur. Biz genellikle özellikle basından okuduğumuz işte polisin gözaltına alması şeklinde cümleler ve fiillerdir. O zaman burada evet. duyduğumuz evet. şey aslında çok doğru değil. Aslında polis yakalıyor, savcı evet. gözaltına alıyor. Aynen. Peki yakalamayla gözaltına alma arasında bir süre bir sınırı var. var mı? Bakın şöyle suç işlenecek yani suçun işlendiğine kolluk güçleri tanık olacaklar. Örneğin herhangi bir toplantı gösteri yürüyüşünün e, diyelim ki dağıtılması emrini aldıkları andan itibaren dağılmaları konusunda kişilere ikazla bulundular olmadığı. Dolayısıyla dağılmayı sağladıkları sırada kişiyi tutarlar. Bu yakalamadır aslında. Şimdi o yakalama anından itibaren kişinin yakalandığını savcaya bildirmek zorundalar. Bakın daha ortada herhangi bir gözaltı işlemi yok. Dolayısıyla savcıya bildirildiği andan itibaren savcı evet toplantıda gösteri yürüyüşlerine muhalefet olduğu düşünülüyor. Böyle bir suçu işledikleri e, konusunda Belli emareler var. Gözaltına alın der. Ya da gözaltı emri verilir. Gözaltına alınması konusunda örneğin savcının yazılı emri vardır. Bu şekilde hareket ederler. Bu savcılığa bağlı olarak yapılması gerekli olan bir işlendir. Bilmem anlatabilir evet, Son derece açık. Peki bir somut bir örnek için benzer bir konuyu Tabii. anlamak için izninizle sormak istiyorum. Tabii. Gezi olayları çerçevesinde hatırlarsınız... E... Hı hı. Özellikle sosyal medya kullanarak e, insanların evet. e, şey yapıldıkları e, hani e, Twitter Hı. özellikle Facebook üzerinden suç işledikleri, suç işledikleri e, düşünüldüğü için e, İzmir'de e, ilk dönemde bir grup kişi gözaltına alınmış idi. En azından Tabii. biz olayı basında evet. böyle okuduk. Bu sonuç Tabii. olarak e, savcının e, haberdar olup polise... ...emir vererek yaptığı bir gözaltı alma mıydı? Yoksa... Evet. ...savcının henüz konudan haberi yoktu? Polis Hayır. bunu fark edip yakaladı mı? Değil. Söylediğiniz örnekteki işlem... ...sosyal medya, Twitter... ...ya da internet üzerinden... ...haberleşen kişilerin... ...bir araya gelmeleriyle ilgili... ...bir bilgi savcının elinde. Örneğin dediğiniz hı hı. gibi. O zaman savcı... meydana gelebilecek olan bir olayın... ...önlenmesi konusunda... Kendisi kolluk güçlerine bir yakalama, iki gözaltına alma yazısı emri verebilir. Gözaltına alabilmeniz için kişiyi yakalamanız gerekir. Belli ise adresi, adrese gidilir, bakın kişi yakalanır ve gözaltına alınır. Yakalama kavramı ile gözaltının birbirine en yakın olduğu olaylar bu tür olaylardır. Bilmem anlatabildim Evet savcının polise verdiği bu emirler gizli midir? Ya da belli bir zaman Yok, sonra hayır. belli bir yerde bir halk bunu hayır. öğrenebilir mi? Hayır soruşturma açılır. Suç işlendiği üzerine soruşturma açılır zaten. O soruşturma dosyasında mutlaka ve mutlaka bu konuyla ilgili gözaltına alma işlemi için bir emir, bir yazılı emir, bir karar hatta bazen bir mahkeme kararı olması gerekir. Bunu da ceza davası açılmadan önce de öğrenmek mümkündür. Savcılığa başvurduğunuz andan itibaren ilk isteyeceğiniz, örneğin gözaltına alınması ya da yakalama ile ilgili olan savcılığın varsa kararı mahkemenin varsa kararını istemektir. Dikkat ederseniz yakalama kararına itiraz mümkündür. Eğer bir mahkeme tarafından alınmış ise, örneğin gözaltına alma işlemi bakımından da gözaltına alamazsınız. Gözaltına alınma kararı doğru değildir şeklinde de her zaman için yargı yolunu işletebilirsiniz. Gözaltına alındığı andan itibaren 24 saat içerisinde yargıç önüne çıkması gerektiği için hangi avukat gidip savcıdan yakalama kararı istiyorum derse bu kararın bir örneğini alabilmelidir. Fikret Bey yakalanan kişinin gözaltına alınan kişinin başvurabileceği bir avukatı yoksa Gözaltına alma işlemi başladığı andan itibaren e, mutlaka ve mutlaka kolluk güçleri tarafından avukatınız yoksa size hemen bir avukat çağıralım denilmesi zorunludur. En azından ve söylerler. En azından evet. bunun bilincinde olabilirler. Tabii tabii, tabii yani diyelim ki kolluk güçleri ifade almaya başladığı andan itibaren avukat isteyip istemediğini sormak en önemli işlerden birisidir. Eğer herhangi bir şekilde bu sorulmamışsa... Dosya içerisinden sorulmadığı anlaşılıyor ise istediğiniz kadar karar verin. Bu hüküm ceza mahkemesi kanuna aykırı olur. Peki bir türlü sadede gelemiyoruz bizim sorularımız <gülüyor> yüzünden ama evet, şunu tamam. da sor, sorayım sizden yanıtı alalım. Ondan sonra esas konumuza geçelim diyeceğim. Susma hakkı nedir peki? E, gözaltına alındınız. E, size dediler ki şu şu şu suçlama nedeniyle gözaltındasınız. Örneğin avukat istiyor musunuz? Hayır istemiyorum dediniz. Peki işlemiş olduğunuz bu suçla ilgili olmak üzere söyleyecekleriniz nelerdir diye sizi emniyet, kamuoyunu bildiği tanımla polis ifadenizi almaya başladı. Susma hakkımı kullanıyorum deme hakkına sahipsiniz. Evet. Bu hakkı kullandığınızı örneğin ifade metninize yazarlar, ifade metnine yazılır Hiçbir soruya yanıt vermek konumunda değilsiniz. Bu sizin o suçu işlediğinize dair bir kanıt asla değildir. Hı hı. Çünkü susma hakkı bir haktır. Savcı önünde ifade vereceğim diyebilirsiniz. Savcı önüne çıkabilirsiniz. Savcı size aynı soruyu sorabilir. Susma hakkımı kullanıyorum diyebilirsiniz. Bu suçlu olduğunuzu bir suçla itham edilmenize rağmen... O suçu işlediğinizi gösteren, bu nedenle savcıya da ifade vermemişsiniz denilecek şekilde nitelendirmesi gerekli olan bir hukuki işlem asla değildir. Tekrarlıyorum, haktır. Mahkeme önünde de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Ceza davası önünde de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Bu sizin hakkınızdaki delillerden harekette suçunuzun kanıtlanması için bulunan en önemli yollardan birisi ve onun birinci kilometre taşıdır. Çünkü mahkeme sizin suç işleyip işlemediğinizi yapacağı yargılama ile ortaya çıkarır. Savcı ise sizin suç işlediğinizi dosya içerisine koyacağı kanıtlarla o kanıtlamak zorundadır. Kısacası siz hiçbir ceza davasında suçsuzluğunuzu kanıtlamak konumunda bırakılamazsınız. <gülüyor> suçsuzluğunuzu siz kanıtlamak zorunda değilsiniz. Ama son söylediğim sürekli Türkiye'deki ceza davalarında yaşanan en acı gerçeklerden birisidir. Evet bir de oraya değinelim arzu ederseniz ceza davalarının özelliği. Yani ceza davalarına değinecek olursanız aslında Türk Ceza Kanunu'nun birinci mitesinde açıkça Ceza kanunun amacının ne olduğu yazılı ve belli Orada şunu söyler Yani ceza kanunun amacı nedir Herkesin bildiği Ya da işte kafanızda Bizim kafamızda yer etmiş olan Düşünceye baktığınızda Kişiyi cezalandırmak için korumuş olan bir kanundur Şeklinde düşünülebilir Ama tam aksidir Yani ceza kanunun amacı aslında Kişi hak ve özgürlüklerini korumaktır Tabii ki Kamu düzenini sağlamaktır Kamu güvenliğini sağlamaktır ama daha da önemlisi örneğin hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak ve suç işlenmesini önlemektir. Yani ceza kanunlarının amacı bu olmalıdır. Bizdeki Türk Ceza Kanunu'nun amacı da budur. O halde son çare olarak başvurulması gerekli olan Türk Ceza Kanunu bizde ilk çare olarak kullanılmaktadır. Ve kişilere atfedilen Özellikle dile düşmüş bu suç davalarına baktığınız zaman bu davalarda ileri sürülen iddialar kişinin kendi sosyal geçmişini sorgular. Kişinin dünya görüşünü sorgular ve kişinin bir anlamda niyetlerini dahi sorgulamaya varan iddialarla bezenmiş, bu iddialarla donatılmış olan suçlarla ve suç işliyorsunuz suçlusunuz şeklindeki ithamlarla karşı karşıya bırakır ve kanıtlarını sayar. Ama bu kanıtlara baktığınız zaman bu kanıtların çoğunun biraz önce sözünü ettiğim kişinin geçmiş yaşamı, dünya görüşü, eylemleri, görüşleri, düşünceleri üzerine kurulu olan ithamlardır. O zaman kişi de yani ceza davasında bu tür iddianamelerde kendisini karşı karşıya bulduğu andan itibaren Örneğin suçunun ne olduğunu mahkemeden öğrenmek ister. Örneğin bu tür iddialarla karşılaştığı andan itibaren sürekli kendisinin bu suçları işlemediğini kanıtlamak konusunda sürekli delil arayışına girer. Oysa bir ceza davası başlar ve biter. Yani kişinin suç işlediğini ileri sürüyorsanız somut eylemlerini iddianame haline getirirsiniz... O eylemlerin örneğin suç olduğunu ve ceza kanununda yazılı olan suç tipine uygun olduğunu ortaya koyarsınız. İşte bu, o kişinin fiilinin tartışılmasıdır. Ama bizdeki iddianamelere baktığınız zaman kişinin dünya görüşlerinin tartışıldığı, düşüncelerinin tartışıldığı, hatta pek çok davada görüşlerini açıkladıkları için örneğin kurulu düzene, anayasaya, Hükümete karşı suç işledikleri iddiaları ile düzenlenmiş iddianamelerle karşılaşıyorsunuz. Onun için siz suçsuzluğunuzu değil suçlu olduğunuzu savcılık makamı kanıtlamak zorundadır. O kanıtlamaya çalıştığı sırada da siz savunma kanıtlarınızı, savunma delillerinizi mahkeme önüne getirirsiniz. Aslında yaşanan benim görüşüme göre bu. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok güzel ve net açıkladınız bunları. Ee, şimdi e, tutukluluk konusuna dönelim isterseniz tekrar. Tabii. E, yani. Tutukluluk süresi konusunda Anayasa Mahkemesi e, bir ay önce miydi? ...bir iptal kararı verdi ve çok umutlanıldı işte bütün tutukluluğu uzayanlar serbest kalacak vesaire diye. Fakat o sırada o karar yayınlandığı sırada gerekçesini yayınlamamıştı mahkeme. Geçtiğimiz günlerde onu da yayınladı bir ay gibi bir süre içinde. Ee, evet. Neyi iptal etti, bu iptal kararı neyi nasıl değiştirdi bu konuda da açık radyo dinleyenleriyle eminim paylaşacağınız e, net bilgiler var Fikret Bey Tabii onları şimdi, da rica edelim. E, evet Anayasa Mahkemesi'nin kararı e, söylediğiniz gibi 2 Ağustos e, 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlandı bu. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinin açıklandığı, gerekçesinin yayınlandığı tıklayı. Tartışmaya sebep olan ya da kamuoyunda dediğiniz gibi bazı umutları e, örneğin ortadan kaldırması gerektiği halde kaldırmayan tutuklulukla geçen süreyle ilgili bir iptal kararı verdi Anayasa Mahkemesi. Hı hı. Şimdi tabii tutukluluk dediğiniz zaman hani yakalama gözaltı ve tutukluluk. Şimdi kişi, belki tutuklamayı da söylemekte fayda var. Bu suç şüphesinin varlığını gösteren olgu varsa, hı hı. herhangi bir tutuklama nedeninin bulunması halinde şüpheli veya sanık hakkında, yani şüpheli kişi hakkında tutuklama kararı verilebilir. Ama tutuklama kararının verilebilmesi için belli koşullar lazım. Yani kişi kaçacak olmalı. Saklanacak olmalı. Ya da şüpheli veya sanığın davranışlarını baktığınız zaman, eylemlerine baktığınız zaman, delilleri yok edeceği, gizleyeceği veya değiştireceği şüphesinin ağır bastığını göreceksiniz. Tanıkları etkileyebilecek konumda olacak. Ya da mazurları etkileyecek konumda olacak. Bağlantı mı kesinlikle? Bir koşulla, çok, Fikret çok Bey son, kuvvetli, son pardon evet, evet. pardon pardon bir bağlantı evet. sorunu oldu galiba son cümleyi net duyamadık onu baştan alabilir miyiz? Ha şöyle söyleyeyim yani bir kişiyi tutuklayacaksanız mutlaka kuvvetli suç şüphesinin varlığı olmalı. Hı -hı. Kişi kaçacak sayılmalı Hı -hı. ya da delilleri karartabilme olanağı olmalı. Veya tanıkları veya mağdurları etkileyecek konumda olmalı veya etkileyebilmeli. Eğer bütün bunlar varsa bir araya gelmişse kişi hakkında tutuklama kararı verebilirsiniz. Verilebilir ama bu da bir tedbirdir ve sürekli yargı denetimine bağlı bir tedbirdir. İşte bu arada en önemli sayılan ve bu önemi nedeniyle de aslında üzerinde durulan 102. madde ise Tutukluluk süresiyle ilgili olan bir maddedir. Yani süre konusunda Anayasa Mahkemesi 5 Temmuz'da hafızan beni yanıtmıyorsa süreyle ilgili olmak üzere bir iptal kararı verdi. O da belki kısaca şöyle anlatılabilir. Lütfen. Ağır ceza mahkemesi görevine girmeyen işlerde yani Asya ya da su ceza mahkemesinde görülen davalar bakımından söylüyorum. Tutuklama süresi en çok bir yıl. Yani bir kişiyi tutukladığınız andan itibaren davası devam ederken tutuklukta geçen süre bir yıl olmalı. Hı hı. En çok altı ay daha uzatılabilir. Altı yani ay. bir buçuk yıl olabilir. Evet. Yani şimdi eğer ağır cezaya giriyorsa çok e, basit bir şey vereyim. Yani bir, çok basit bir örnek vereyim. O örneklerden adam öldürme. Bunun üzerine kararı verildi. İnsan öldürme suçundan yargılandığı sırada eğer ağır ceza mahkemesinin görevine giren suç ise yani insan öldürme ağır ceza mahkemesinin görevine girdiğinden dolayı tutukluk süresi en çok iki yıldır. Evet. Şimdi Bu süre zorunlu hallerde e, bir yıl daha uzatılabilir. O halde üç yıldır. E, şimdi böyle denildiği için ve e, bu şekilde bir e, düzenleme yapıldığından dolayı yüzükçü maddeyle ilgili Ortaya çıkan sonuç şu. Demek ki tutukluluk halinin süresi konusunda kanunda bir düzenleme var. Ama bu düzenleme örneğin terörle ilgili olan suçlar, anayasayı ihlal suçu ya da hükümetin görevini yapmayı engelleme gibi suçlar. Kısacası devlet aleyhine işlenen suçlar bakımından iki misli oranında uygulanır deniyor. Şimdi... İki misli oranında uygulanır denildiği andan itibaren ağır ceza görevine giren suçlarda 2 yıl artı en çok 3 yıl eşittir 5 yıl. O halde 10 yıl deniyor. Şimdi anayasa mahkemesi de dedi ki bu tür suçlar için bir ayırım yapmak sureti ile 10 yıl gibi bir tutukluk süresi konulması gerçekten cezaya dönüşen bir işlemdir. Çok ağır sonuçları vardır. Bir 10 yıl süreyle uygulanması adalet ilkelerine ve hakkaniyetine uygun değildir dedi. İşte bu şekilde 10 yıllık süreyi adalete aykırı, hukuka aykırı bulduğundan dolayı ağır sonuçlar yaratacağını düşünerek Anayasa Mahkemesi Temmuz ayında ben iki katı uygulanır şeklindeki hükmü iptal ettim dedi. Evet. Ve bir aydan kısa bir sürede gerekçesini yazdı. 2 Ağustos tarihinde de onu açıkladı. Şimdi bunun sonucu nedir? Şimdi şöyle düşünülüyor. 5 ee, yıldır o zaman hani en çok kabul eden ki ben 5 yıllık böyle bir süreyi de kabul etmeyen e, hukukçulardan birisiyim. 2 evet. yıl deniyorsa en çok 1 yıl daha uzatırsanız 3 yıldır. Hani eğer bir süre olarak düşünürseniz. Evet. Yıldır. Evet. Şimdi böyle baktığınız zaman 10 e, yıllık süre bir nevi infaza dönüşmüş olan. Bir süredir. İşte o yüzden Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vermiş olduğu iptal kararı kamuoyunda bir beklenti yarattı. Nedir? Hı hı. İşte tutuluşta geçen süresi örneğin 5 yılı bulmuş olan kişilerin Anayasa Mahkemesi kararına göre tahliye olması gerekir diye düşünüldü. Ama e, yapılan bazı başvurular mahkemeler tarafından reddedildi ki Anayasa Mahkemesi de bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere. Bu hükmü ihsal etti. <Gülüyor> bir yıl sonra yürürlüğe girmesinin tercümesi nedir? İşte diyor ki yasama organına bir yıl içerisinde bu anlamda istersen yeni bir düzenleme yap. Sen yapma yapmazsan on yıllık süre ortadan kalktı diyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı da bu. Evet. Ee, Sayın Fikret İlgiz. Çok çok teşekkür ediyoruz ama ne yazık ki bize ailen sürenin sonuna bir hayli yaklaştık. Müzik arasını da arada vermedik. Sona bıraktığımız için yavaş yavaş evet. ona girmemiz gerekiyor. Fikret o, Bey. O, o sizden kaynaktan benden çok gevese <gülüyor> olduğum için. Ama evet. öyle güzel Kesin... anlatıyorsunuz ki. Hiç değil. biz de kesmek <gülüyor> istemedik. Çok keyifle dinledik sizi. Çok teşekkür ederiz. Evet, Fikret, Fikret Bey ben. bu arada sizi kutluyorum. Bilim özgürlüğü neye yarar başlıklı çok güzel bir makale koymuşsunuz güncel hukukun son sayısına. E, Vardır, evet. bilgi bilgi çağının hukuku programı olarak e, evet, bilim evet. özgürlüğünün neye yarayıp yaramadığını bir kere evet. de Fikret Bey'den okunsun diye cizane tavsiye ediyoruz dinleyicilerimize tekrar teşekkürler e, düzgün günlere evet. diyelim ne diyelim um, umarım umarım Çok sağ olun. İyi, yıla, iyi yıllara iyi Çok zamanlara sağ olun. diyelim Hatta hoşçakalın. kalın siz hoşçakalın. de dinleyin isterseniz Bir ruhi su geliyor şimdi Peki efendim tamam. peki. Çok teşekkür ediyorum hoşçakalın, hoşçakalın. İyi haftalar diliyoruz Sevgili İyi haftalar hoşçakalın Onlar ki toprakta Karınca suda balık Havada kuş kadar Çokturlar Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar Kahreden ve yaratan ki onlardır Destanımızda yalnız onların maceraları vardır Destanımızda yalnız onların maceraları vardır Ve onlar ki uyup hainini vasına, sancaklarını elden yere düşürürler. Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine ve bir nice mürtete hançerüş vururlar. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan Ve ana avrat küfreden ki onlardır Destanımızda yalnız onların maceraları vardır Destanımızda yalnız onların maceraları vardır Demir, kömür ve şeker, ve kırmızı bakır ve mensuca, Ve sevda ve zulüm ve hayat, ve bir cümle sanayi kollarının, Ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus, ve kederli nehir yollarının, Sürülmüş tarlaların ve şehirlerin bahtı, bir şafak vakti değişmiş olur, ...bir şafak vakti karanlığın kenarından... ...onlar ağır ellerini toprağa bastı... ...doğruldukları zaman... ...en bilgin aynalara... ...en renkli şekilleri aksettiren onlardır... ...asırda onlar yendi, onlar yenildi... ...çok sözlerildi onlara dair... ...ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktu dedi. Bilgi çağının hukuku. Teknolojinin karanlık ve aydınlık yüzü. Hukuk ve teknoloji ilişkisi. Hazırlayıp sunanlar Aviyet tansu ve Murat Dostlar